Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim ghisabe ve lehum Mukaddeme. Bu ayetin üzerinde durmak icap ediyor. Ehli itizal, ehli cebir, ehli sünnet vel cemaat gibi ehli kelamın şu ayeti azimenin altında yaptıkları muharebeyi ilmiyelerini dinleyelim. Zira bu gibi fikri harfler ehli nazarı dikkate davet eder. Bina analey Onların bu ayette takip ettikleri cihetleri kontrol lazımdır. Evet, ehli sünnet vel cemaatin sırat-ı müstakim üzerine olduğunu, ötekilerin ya ifrata veya tefrite maruz kaldıklarını ispat için bazı münasebetlerin zikri lazımdır. Birincisi, tahakkuk etmiş hakaiktendir ki tesiri hakiki yalnız ve yalnız Allah'ındır. Öyleyse, ehli itizalin abde verdiği tesiri hakiki hilaf-ı hakikattır. İkincisi, Allah hakîmdir. Öyleyse, sevab ve ikab abes değildir, ancak istihkâka göredir. Öyleyse, ıstırar ve cebir yoktur. Üçüncüsü, her şeyin biri mülk, diğeri melekût, yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Mülk ciheti, bazı şeylerde güzeldir, bazı şeylerde de çirkin görünür. Aynenin arka yüzü gibi. Melekût ciheti ise, her şeyde güzeldir ve şeffaftır aynenin dış yüzü gibi öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir güzeldir ve aynı zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı mehasini ikmal içindir öyleyse çirkinin de bir nevi güzelliği vardır binan aleyh bu hususta ehli itizalin çirkin şeylerin halkı Allah'a ait değildir dedikleri safsataya mahal kalmadı dördüncüsü Mesela darp ve katle tereddübeden elem ve ölüm gibi hasılı bir mastar ile tabir edilen şey, mahluk ve sabit olmakla beraber camittir. İlmi safta malumdur ki camitlerden ismi fa'il gibi sıfatlar yapılamaz. Ancak kesbi, nisbi, itibari olan manayi masdariden yapılabilir. Öyleyse ölümün halıki katil değildir. Öyleyse ehli itizalin hatalarına hata nazarıyla bakılmalıdır. Beşincisi, insanın katil gibi zahiri ve ihtiyarî olan fiilleri, nefsin meyelânına intiha eder. Cüz-i denilen şu nefs meyelânı üzerine, münazalar deveran eder. Altıncısı, adetullah üzerine irade-i külliye-i ilâhiyye, abd'in irade-i cüz'iyesine bakar. Yani bunun bir fiile taallukundan sonra, o taalluk eder. Öyle ise cebir yoktur. 7.'si ilim maluma tabidir. Bu kaziyeye göre malum ilme tabi değildir çünkü devir lazım gelir. Öyleyse bir insan amelen yaptığı bir fiilin esbabını kadere havale etmekle taallül ve bahaneler gösteremez. 8.'si ölüm gibi hasılı bilmaslar denilen şey kesb gibi bir maslara mütevekkiftir. Yani adetullah üzerine o hasılı bilmasların vücuduna şart kılınmıştır. Kesp denilen maslarda çekirdek ve ukde-i hayatiye meyalandır. Bu düğümün açılmasıyla meseledeki düğüm de açılır. Dokuzuncusu, cenab Cenabı Hakk'ın ef'alinde tercih edici bir garaza, bir illete ihtiyaç yoktur. Ancak tercih edici Cenabı Hakk'ın ihtiyarıdır. Onuncusu, Bir emrin hal bir müessirin tesiriyle vücuda gelmesi lazımdır ki terecüh bila mürecih lazım gelmesin. Ama itibari emirlerde tahsis edici bir şey bulunmasa bile muhal lazım gelmez. 11.'si bir şey vücudu vacib olmadıkça vücuda gelmez. Evet, irade-i cüz'iyenin taalluku ile irade-i külliyenin taalluku bir şeyde ihtima ettikleri zaman o şeyin vücudu vacib olur ve derhal vücuda gelir. 12.'si bir şeyi bilmekle mahiyetini bilmek lazım gelmez ve bir şeyi bilmemekle o şeyin Adem'i vücudu lazım gelmez. Binaenaleyh, aley, cüzi ihtiyarinin mahiyetinin tabir edilememesi, vücudunun katiyetine münafi değildir. Nazarı dikkatinize arz ettiğim şu esasları tam manasıyla anladıktan sonra, şu maruzatımı da dinleyiniz. Biz ehli sünnet ve Cemaat, ehli itizale karşı diyoruz ki, Abd, kesp denilen mastardan neşet eden, hasılı bir mastar olan esere halik değildir. Abd'in elinde ancak ve ancak kesb vardır, zira Allah'tan başka müessiri hakiki yoktur. Zaten tevhid de öyle ister. Sonra ehl-i cebre döner, söyleriz ki, Abd bir ağaç gibi bütün bütün ısrar ve cebir altında değildir, elinde küçük bir ihtiyar vardır. Çünkü Cenab-ı Hak hakimdir, cebir gibi zulümleri intaç eden şeylerden münezzehtir. Sual: Cüzi ihtiyarı denilen şey nedir? Ne kadar etrafı kazılırsa, altından cebir çıkıyor. Bu nasıl bir şeydir? Cevap: Birincisi fıtrat ile vicdan ihtiyari emirleri ıstırarı emirlerden tefrik eden gizli bir şeyin vücuduna şehadet ediyorlar. Tayin ve tabirine olan acz vücuduna halal getirmez. İkincisi, abdin bir fiile olan meyelanı eşariilerin mezhebi gibi mevcut bir emir ise de o meyelanı bir fiilden diğer bir fiile çevirmekle yapılan tasarruf, itibari bir emir olup, abdin elindedir. Eğer maturidilerin mezhebi gibi, o meyelanın bizzat bir emri itibari olduğuna hükmedilirse, o emri itibariinin itibarinin sübut ve tayini, kendisinin bir illet-i olduğunu istilzam etmez ki, irade-i külliyeye ihtiyaç kalmasın. Çünkü çok defalar meyelanın vukuunda, fiil vaki olmaz. Hülasa! Adetullah'ın cereyanı üzerine hasılı bilmasların vücudu maslara mütevakkıftır. Masların esası ise meyelandır. Meyelan veya meyelandaki tasarruf mevcudattan değildir ki bir müessire ihtiyacı olsun. Madum da değildir ki hasılı bilmaslar gibi mevcut olan bir şeyin vücuduna şart kılınmasına veya sebep ve ikaba sebep olmasına cevaz olmasın. Sual: İlmi ezeliğinin veya iradeyi ezeliğinin bir fiile taallukları ihtiyara mahal bırakmıyor. Cevap: Birincisi, Abd'in ihtiyarından neş'et eden bir fiile ilmi ezeliğinin taalluku o ihtiyara münafî ve mani değildir. Çünkü müessir ilim değildir, kudrettir. İlim malûma tabidir. İkincisi, ilmi ezeli muhit olduğu için müsebbetatla esbabı birlikte abluka eder, içine alır. Yoksa ilme ezeli zannedildiği gibi uzun bir silsilenin başı değildir ki esbaptan tegaful ile yalnız müsebbebat o mebdeye isnat edilsin. Üçüncüsü, malum nasıl bir keyfiyet üzerine olursa ilim öylece taalluk eder. Öyleyse malumun mekâyesi ve esbabı kadere isnat edilemez. Dördüncüsü, zannedildiği gibi irade-i külliyenin bir defa müsebbebe bir defa da sebebe ayrı ayrı taalluku yoktur ancak müsebeple sebebe bir taalluku vardır. Bu mezheplerin noktayı nazarlarını bir misal ile izah edelim. Bir adam bir aletle bir şahsı öldürse sebebin madum olduğunu farz edersek müsebebin keyfiyeti nasıl olur? Ehli cebri'nin noktayı nazarları ölecekti. Çünkü onlarca taalluk ikidir ve sebeple müsebep arasında inkıta caizdir. Ehli itizalce ölmeyecekti. Çünkü onlarca muradın iradeden tahallufu caizdir. Ehli sünnet vel cemaatça bu misalde süküt ve tevakkuf lazımdır. Çünkü irade-i külliyenin sebeple müsebbebe bir taalluku vardır. Bu itibarla sebebin ademi farz edilirse müsebebin de farz-ı ademi lazım gelir. Çünkü taalluk birdir. Cebir ve itizal İfrat ve tefrittir. İkinci bir mukaddeme. Ehli tabiat esbaba hakiki bir tesir veriyor. Mecusiler biri şerre diğeri hayra olmak üzere iki halika itikad ediyorlar. Ehli itizal de eflali ihtiyariyenin haliki aptır diyor. Bu üç mezhebin esası batıl bir vehmi mahs, bir hata ve huduttan tecavüzdür. Bu vehmi izale için birkaç meseleyi dinlemek lazımdır. Birincisi, insanın dinlemesi, konuşması, düşünmesi cüzi olduğu için teakup suretiyle eşyaya taalluk ettiği gibi, himmeti de cüzidir, nöbetle eşya ile meşgul olabilir. İkincisi, insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise himmetin nisbetindedir. Himmeti ise hedef ittiaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar. Üçüncüsü İnsan hangi bir şeye teveccüh ederse onun ile bağlanır ve onda fani olur. Bu sırra binaendir ki insanlar hasis ve cüzi şeyleri büyük adamlara isnat etmezler. Ancak esbaba ve vesaile atfederler. Sanki hasis işler ile iştigal onların vakarına münasip olmadığı gibi cüzi şeyler de onların azim himmetlerini işgal etmeye layık değildir. Dördüncüsü, insan bir şeyin ahvalini muhakeme ettiği zaman o şeyin rabıtalarını, esbabını, esaslarını evvela kendi nefsinde, sonra ebnai cinsinde, sonra etraftaki mümkinatta taharrü eder. Hatta hiçbir suretle mümkinata müşabeheti olmayan Cenabı Hakk'ı düşünecek olursa, kuvve-i vahimesiyle bir insanın mekayisini, esasatını, ahvalini mikyas yaparak Cenabı Hakk'ı düşünmeye başlar. Halbuki Cenabı Hakk'a bu gibi mikyaslar ile bakılamaz zira sıfatı inhisar altında değildir. Cenab-ı Hakk'ın kudret, ilim, iradesi şemsin ziyası gibi bütün mevcudata âmm ve şamil olup hiçbir şeyle müvazene edilemez. Arş-ı azama taalluk ettikleri gibi zerrelere de taalluk ederler. Cenabı Hak şems ve kameri halk ettiği gibi sineyin gözünü de o halketmiştir. Cenabı Hak Kainatta vaz ettiği yüksek nizam gibi hurdebinî hayvanların bağırsaklarında da pek ince ve latif bir nizam vazetmiştir. Semadaki ecramı birbiriyle rapteden eden i umumi kanunu gibi cevahiri ferdi de yani zerratı da o kanunun bir misliyle nazmetmiştir. Sanki bu zerrat alemi o semavi aleme küçük bir misaldir. Hülasa aczin müdahalesiyle kudret mertebeleri ayrılır acz mümteni olan kudretçe, büyük-küçük birdir. Kudret-i Ezelîye, en evvel eşyanın melekût yani iç yüzüne taalluk eder. Bu yüz ise, alel-umum, güzel ve şeffaftır. Evet, şems ve kamerin yüzleri parlak olduğu gibi, gecenin ve bulutların da iç yüzleri ziyadardır. Yedincisi, beşerin zihni ve fikri, Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyaz, Kemalatına bir mizan, evzafının muhakemesine bir vasıta bulmak müsâtinde değildir. Ancak cemi masnuatından ve mecmû asarından ve bütün ef'alinden tahassül ve tecellî eden bir vecihle bakılabilir. Evet zerre mir'at olur fakat mikyas olamaz. Bu meselelerden tebarruz ettiği vecihle cenab ı Hakk'ın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunatına mikyas yapılması en büyük cehalet ve hamakattır. Çünkü aralarındaki fark yerden göğe kadardır. Evet, vacibi mümkine kıyas etmekten pek garip ve gülünç şeyler çıkar. Mesela ehli tabiat o aldatıcı kıyas ile tesiri hakikiye esbaba, ehli itizal halkı ef'ali abde, mecusiler şerri ikinci bir halika isnat etmeye mecbur olmuşlardır. Güya zuunlarınca Cenabı Hak azamet, kibriya ve tenezzühü dolayısıyla bu gibi hasis ve çirkin şeylere tenezzül etmez. Demek akılları ve esir olanlar bu gibi gülünç şeyleri doğururlar. İhtar: Müminlerden de vesvese ciyetiyle bu vehme maruz kalanlar vardır. Dikkat etmek lazımdır. Bu ayetin kelimeleri arasında nazmı icab eden münasebetlere gelelim. Hatemenin la yu'minun ile irtibatı ve onun arkasında zikredilmesi, cezanın cürme terettübü kabilindendir. Yani onlar, vaktaki cüz-i ihtiyarilerini ifsat etmekle imana gelmediler, kalplerinin hatmiyle tecziye edildiler. Hateme tabiri, onların dalaletlerini tasvir eden temsili bir üsluba işarettir. Şöyle ki,